bir önceki dersimizde arkadaşlar biz Peygamber aleyhissalatu vesselamın Peygamber aleyhissalatu vesselama iman etmek nedir? Peygamber aleyhissalatu vesselama iman etmenin gerekleri nedir? Ve Kur'an-ı Kerim'in Peygamber aleyhissalatu vesselama bakış açısını anlattık. Ve ona iman eden yani ona itaat eden onun nehyetliklerinden uzak kalan o Peygamber aleyhissalatu vesselamın haber verdiklerini doğrulayan ve Allah'a sadece onun göstermiş olduğu şekilde ibadet eden insanların kazançlarını ve bundan yüz çevirenlerin uğrayacağı zararı anlatmaya çalıştık. Bugünkü dersimizin konusu ise arkadaşlar bu anlatacağımız dersin konusu ise peygamberi gerçekten sevip doğrular ve peygamberi sevdiğini iddia edip yalancı olan insanları anlatmaya çalışacağız. Tabi biz bunu yapmadan önce şöyle bir noktaya değiniyoruz. Peygamberi sevmek imanın gereğidir. Kişi peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevmeden ona iman etmiş olamaz. Ki Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifinde لَا hatta أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِلِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاتِ يَجْمَعِينَ Sizden biri ben ona babasından, çocuğundan ve tüm insanlardan daha sevimli olmadığım müddetçe o iman etmiş olamaz diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ki bu konuyu Peygamber'i e, Peygamber sevmenin gerektiğini ne yapmayacağız arkadaşlar? Peygamberimizin sevmenin gerektiğini herkesin fıtratında bu bu fıtratta var olduğundan dolayı yani müslümanlığı kabul edecek olan bir insanın peygamberi sevmek zorunda olduğu veya başka bir deyimden ma'lum mined dini bir darura olduğundan dolayı fazla sözü burada ne yapmıyoruz? Uzatmıyoruz. Peki o zaman arkadaşlar her peygamberi sevdiğin insan peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevmiş midir? Veya peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevmenin Allah'ın katında bazı şartları ve kuralları var mıdır? Eğer bu soruyu soracak olursak arkadaşlar Allah subhanehu, ve teala, Allah subhanehu ve teala sevgiye bir kanun koymuştur. "Kul, in كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاسْتَبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Muhammed aleyhissalatu vesselama tabi olun ki Allah subhanehu ve teala da sizi sevsin. O zaman sevginin Allah'ın yanında bir kanunu vardır. Sevginin kanunu kişinin sevdiğine mutabaat etmesidir. Sevginin kanunu kişinin sevdiğine mutabaat edip ona uyup ona itaat edip onun emirlerini yerine getirip nehyettiklerinden uzak durmazdı. Ki şair bir şiirinde der ki arkadaşlar, La 'umri fi'l qiyas shani'u. Sen Allah'a isyan ettiğin halde onu sevdi iddia ediyorsun. Bu kıyatta çok kötü bir şeydir diyor şair. Eğer gerçekten seni sevgin doğru olsaydı, sadık olsaydın sevginde ona itaat ederdin. Çünkü seven sevdiğine itaat eder diyor. Seven sevdiğine itaat eder diyor. Ki biz önce ayetle delil aldık. Çünkü Allah Subhanahu ve Taala sevgiye bir kanun getiriyor. Seven insan tabi olacaktır. Seven insan itaat edecektir. O zaman dediğimiz gibi peygamber sevgisi imanın gereklerindendir. Peygambere iman ettim diyen bir insan, Muhammedun Resulullah diyen bir insan Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevmek zorundadır. Peki bu sevginin ölçüsü nedir? Biz sevgimizin dedik ki sevgin kanunu da ona tabi olmaktır ona itaat etmektir. Peki biz bunun sevgimizin doğru olup olmadığını anlayabilmek için neye ölçeceğiz? Veya neyi kendimize kıyas olarak alacağız ki bunu ne yapalım bunu anlayalım. Biz sevgimizde doğrulardan mıyız veya sevgimizde yalancılardan mıyız? Sadece ağızla sevdiğimiz mi iddia ediyoruz? Tabi bunu yaparken arkadaşlar Biliyorsunuz sahabı, peygamber aleyhissalatu vesselam'ı sevdiler. Ve Allah Subhanahu ve teala onların sevgisini ve imanını kabul ettiğinden dolayı onları bu ümmete her konuda ölçü yaptı. Allah Subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de imanda dahi onlar bizim için ölçüdür. Ne diyor Allah subhanehu ve teala? فَاِنْ آمَنُوا ma مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْ Eğer onlar sizin iman ettiğinizin aynısı gibi iman ederlerse hidayete ermişlerdir diyor Allah Subhanahu ve Teala. İmanda sahabe biçim için nedir arkadaşlar? ölçüdür. Aynı şekilde Allah sahabenin imanını ve peygamberlere olan sevgisini kabul ettiğinden dolayı onlardan razı olmuş ve Kur'an ayetlerinde onları övmüştür arkadaşlar. Ve'sabiqunal evvelun minel muhacirin vel ansar ve'llezinen tedavuhu biihsan radiyallahu anhum ve radiu anhu. Diyor ki Allah o sابقونel avlun önde olup da ilk olan muhacirler ve ensarlar ve onlara ihsan ülkesi üzerine tabi olanlar var ya ihsan ülkesi ilkesi üzerine sanki onları görüyormuşçasına onlara tabi olanlar var ya adım adım onları takip edenler var ya işte onlar diyor Allah subhanahu da Allah onlardan razı olmuş ve onlar da Allah'tan razı olmuşlardır diyor. Yani Allah bize sahabeyi tanıttıktan sonra muhacir ve ensarı Aynı şekilde onlara adım adım tabi olan insanların Allah'ın rızasını elde edeceklerini Allah subhanahu ve teala bize öğretiyor. O zaman arkadaşlar eğer sahabe bu noktalarda bizim için ölçü ise, onlara tabi olan insanlar onlar gibi olan insanlar hidayete erip Allah'ın rızasını elde ediyorlarsa o zaman önce onların peygamberimize olan sevgilerine bakalım daha sonra bizim bu asrımızda veya bizim veya insanların sevgilerine bakalım. Ve birbirine kıyas edelim arkadaşlar. Kimin peygamber sevgisinde doğru sözlü olduğunu, kimin ise yalancı olduğunu ne yapalım arkadaşlar ortaya çıkarmış olalım. Bunun için tabi sahabeden bazı örnekler vermemiz lazım. Sahabenin peygamber sevgisi neydi? Sahabenin peygambere sevgileri itaat etmeleri neydi? Bunu ne yapalım arkadaşlar? Önce buna bakalım. Sahabe seferdiler arkadaşlar. Savaş savaşıyorlar, savaştan dönüyorlar oradakilerden biri Hazreti Cabir'e diyor ki ey Cabir senin bineğin vardır peki neden bineğe binmiyorsun da sen yürüyerek yolunu kat ediyorsun diyor oysa yani yol uzundur öyle değil mi yürüyen insan yorulur peki neden bineğin olduğu halde bineğine binmiyorsun diyor Cabir orada diyor ki radıyallahu anh o kendisine soran şahsa dönerek diyor ki ben peygamber aleyhissalatü vesselam'ı işittim peygamber aleyhissalatü vesselam diyordu ki Muğbarra kadma abdin fi sabilillah illa Bir kulun ayağı Allah yolunda tozlanırsa, cihat ederken kulun ayağı tozlanırsa Allah Subhanahu ve Teala cehennemi ona haram kılar diyor. Tabi ravi bunu işitince, e, bu, bu hadisi bize anlatan bunu işitince Hazreti Cabir'e yüksek sesle soruyor bu soruyu, bağırarak soruyor. "Ne ey peygamberin sahabesi?" diyor sen aleyhissalatü vesselam neden diyor bineğin olduğu halde yürüyorsun diyor. Hazreti Cabir de olayı anlayınca diğer insanların duymasını istediğini anlayınca ona yüksek sesle cevap veriyor. Ben diyor peygamber aleyhissalatü vesselamı işittim. Ben peygamber aleyhissalatü vesselamı işittim. Bir kulun ayağı Allah yolunda cihal ederken tozlanırsa Allah cehennemi o ayaklara haram kılar. Yani o ayaklar cennetliktir diyor. Ravi diyor ki arkadaşlar şu, şu sözü ve şu sözdeki peygamber sevgisini görmeye çalışın. Hiçbir insan kalmadı ki bineğinden indi diyor. Hiçbir insan kalmadı ki bineğinden indi. Yol bir kilometre iki kilometrelik bir yol değil arkadaşlar. Uzun bir seferden dönen insanlar Hz. Peygamber'in sahabesinden bu sözü işitince arkadaşlar Subhanallah Ravi diyor hiçbir bineğinin üzerinde kalmadı ki bineğinin üzerinden indiler. İşte bu insanlar peygamber Aleyhisselatu vesselam'ı seven ve onun sözlerini gerçekten tasdik eden insanlardır. ...onun söylediklerine gerçekten iman eden insanlardır... ...ve bunu bir fiil rafiye döken insanlardır... ...bu olayda ne yaptığımız gibi... ...gördüğümüz gibi... ...işki ayetini bilirsiniz arkadaşlar... ...işki ayetini bilirsiniz... ...Mekke toplumunun veya Medine toplumunun... ...Arapların en çok müftela olduğu... ...ve şiirlerinde çok içki içeni övdükleri... ...işkide ikram edeni övdükleri bir mesele... ...işki onlar için... ...işki onların hayatında olmazsa olmaz... ile ilgili ayet indiği zaman arkadaşlar inmal ansab azlam min şeytan Sehe zaman Allah işki haram kılıp onu şeytanın ameli diye isimlendirip ona pis dedikten sonra ve onu bırakın dedikten sonra arkadaşlar hiç rivayetleri hepiniz okudunuz. Hepinizin bildiği mesele arkadaşlar. Hazreti Ömer ne diyor hemen? İnteheyla. İnteheyla. İnteheyla diyor hemen. Öyle değil mi? Bitirdik ya Rabbi, bitirdik diyor. Bitirdik. Ve rivayetlerde arkadaşlar Medine nereye dönüyor? Medine içki göletlerine dönüyor. Herkes içkilerin içinde bulunduğu kapları Medine topaklarına ne yapıyor? Fırlatıyor arkadaşlar. Neden dolayı bunu yapıyorlar? Çünkü onlar Peygamber'in haber verdiği şeyde ona itaate gerçekten sevginin zorluğuna ulaşmışlardı. İşte bu insanlar sevgilerinde doğru olan insanlar. İşte bu insanlar doğru sözlü olan insanlar. Yine hepiniz bilirsiniz arkadaşlar örtü ayeti indiğinde... Hazreti Aişe Ensar'ın kadınlarını annemiz nasıl vahsediyor? Hepsi ellerindeki, elbiselerindeki, perdelerindeki kumaşları yırtıp kendilerine onunla örtü yapıyorlar arkadaşlar. Allah o müminlerin kadınlarına söyle onlar başlarından aşağıya diye örtülerini salsınlar dediği zaman hepsi de ellerinde bulunan malzemeleri yırtıp kendilerine örtü yapıyorlar. Bir çarşıya çıkalım örtü alırız veya çarşıya çıkalım eşap alırız veyahut da bir peygamberden tam işiterim bunun sınırları nedir, ölçüleri nedir demeden örtü ayetini işitir işitmez arkadaşlar. Kadınlar ne yapıyorlar? Hemen örtülerini, ellerindeki bezleri paramparça edip kendilerine örtü yapıyorlar. İşte bu insanlar dediğimiz gibi peygamberi seven ve sevgilerinde sadık olan insanlar arkadaşlar. Cüveyriye annemizi bilirsiniz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın kanımı. Öyle değil mi? Cüveyriye annemiz arkadaşlar Beni Mustafa Gazvesinde kavminin efendisinin kızıdır. Müslümanların eline esir düşmüştür. Bir sahabenlerin de esirdir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Ya Resulallah diyor. Sen benim kavmimin içinde bir seyyidin kızı olduğumu, bir efendinin kızı olduğumu biliyorsun. Ve şu anda başıma gelen musibeti de görüyorsun. Ben hürlüğümü yitirdim ve ne oldum? Ben köle vaziyetine düştüm diyor. Ben kendimi diyor azat etmek için bir ak çeşidi vardır İslam'da. Kölenin sahibiyle köle anlaşırlar. Belli bir süre zarfında köle parayı ödeyerekten kendini azat etmiş olur. Bana yardım etse diyor. Ben bu şekilde kendimi azab edeyim diyor. de bana yardım et diyor Resulullah'a. Resulullah, Resulullah aleyhissalatü vesselam ona ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Daha hayırlısını ister misin diyor. Seni ben azab edeyim ve seni kendime eş yapayım. Benimle evlen. Hani nasıl ki kendi kavminde seyitsin yine gel burada seyit ol demek istiyor peygamber. Efendi ol demek istiyor peygamber aleyhissalatü vesselam. Tabi Cüveyriye annemiz kim kabul etmez ki peygamber aleyhissalatü vesselamın eşi olmayı? Cüveyriye annemiz kabul ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın eşi olduğunu. Tabi dışarıya haber şu şekilde yansıyor arkadaşlar. Peygamberimiz Cüveyriye annemizle evlendi. Sahabenin bu durum karşısında ne yaptığını biliyor musunuz arkadaşlar? Esheru Resulillah diyorlar. Peygamberimizin akrabaları bizim elimizde esir midir? Yani o gün Arapların elinde bulunan en kıymetli mallardan biri esirdi arkadaşlar. Şaşırıyorlar. Acaba diyorlar Peygamberimizin akrabaların çünkü cüveyriyeyle evlenince beni mustalaktan elde etmiş oldukları esirlerin hepsi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamla akrabı oldu. Acaba bu doğru mudur? Peygamberimizin akrabalarının bizde esir olması ve o en kıymetli malları olan kendilerine işlerinde yardımcı olan kölelerin hepsini azal ediyorlar arkadaşlar. Hatta Hz. Ayşe annemiz diyor benim bildiğim hiçbir esir kalmadı ki beni mustalaktan o gün onlar hepsini feda ettiler diyor. Subhanallah. Bakınız sahabenin peygamber aleyhissalatu vesselama olan sevgisi. Onun zatına değil, onun hanımına değil, onun hanımının akrabalarına dahi gelecek bir zarar. Bir utanç, bir ayıp, köleliği dahi sahabete hamül edemiyor. Ve ellerinde bulunan en kıymetli malını ne yapıyorlar arkadaşlar? azad etmiş oluyorlar. Hepsi kendi ellerindekini bırakıyorlar. İşte bu Peygamber Aleyhisselatu vesselamın sahabetinin biz onu seviyoruz dedikleri zaman gerçekten sevgilerinde doğru olduklarının en büyük kanıtlarından birisidir. Cihadla ilgili hadisleri hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Ebu Musa el-Eş'ari Rumlarla yapılan bir savaşta Orada bulunan sahabe diyor ki Ben Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı işittim. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyordu ki Cennet kılıçların gölgesi altındadır. Orada bir tane genç, orada bulunan bir genç hemen soruyor Ey Ebu Musa sen bunu Peygamberimize işittin mi? Tekrardan duymak istiyor. Evet diyor ben bunu Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan işittim. Kendini peygamberin bu sözün işitir işitmez kendini safların arasına atıyor arkadaşlar. Savaşıyor ve Allah kabul ederse Allah'ın izniyle şehit olarak can veriyor. İşte bunlar sahabeydi. Yine savaşın birinde peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki sah sahabenin biri. Ya Resulallah diyor. Eğer ben diyor bu savaşta öldürülürsem, şehit olursam ben neredeyim diyor. Peygamberimiz cennettesin diyor. Sahabe o anda kabından biraz kurma çıkarıyor. Sonra kurmaları yerken bir anda düşünüyor arkadaşlar. Eğer ben yani cennetle aramda bu kurmalar varsa yani bu kurmaları atıp savaşa gidip öldürürsem cennete girecem. ''Ve ben bu kurmaları yemeyi bekliyorsam''sa diyor eğer ''İnneha le hayatun tovile'' ''Bu çok uzun bir hayattır'' diyor ve ellerin elindeki kurmayı ne yapıyor, fırlatıyor? Allah yolunda kendini feda ediyor ve bu şekilde Allah kabul ederse şehitlerden oluyor arkadaşlar. Bir bakkatı yine aynı böyle dediği zaman Peygamber aleyhisselatü vesselam Allah yolunda öldürüleni cennetle mücevende buh buh diyor. Yani yazıklar olsun. Şaşırıyor, tacip ediyor. Nasıl ben bekliyorum diyor. O da kendini aynı şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Safların arasında atıyor. İnsana verilmiş olan en kıymetli şey can. İnsanın en sevdiği şey can. Öyle değil mi arkadaşlar? Nefis. insanlar Peygamber ve vesselamın sözünü işittikleri zaman ona imanlarının gereği. Birinci derste anlattığımız gibi fima onun haber verdiği şeylerde onu tasdik, iman ve itaat. Hemen kendilerini en ellerinde değerli olan şey yani nefislerini Allah yolunda harcıyorlar arkadaşlar. İşte bu insanlar biz Allah'ın dediği gibi diyoruz ki peygambere iman etmişlerdi. Ve peygamber aleyhisselatu vesselam'ı sevmişlerdi. Ve peygamber aleyhisselatu vesselam'ı sevmeleriyle beraber sevgilerinde gerçekten sadık olan insanlardı diyebiliyoruz arkadaşlar. Yine arkadaşlar Kâb-ı İmali'nin kıssasını biliyorsunuz. Riyad-ı dersinde uzun uzun anlattık öyle değil mi? Tebuk gazvesinden geri kalıyorlardı ve peygamber aleyhissalatü vesselam onlarla konuşmayı yasaklıyordu sahabe. Kâb-ı Malik diyor ki arkadaşlar, girdim diyor amcamın oğlunun ve en samimi olan, en sevdiği arkadaşımın bahçesine girdim diyor. Bahçesine girdiğin zaman selam verdim ona diyor ben benim selamımı almadı diyor. Selam verdim, benim selamımı almadı diyor. Neden peki de bu insan, en sevdiği insan kendisine gelmiş ve çok sıkıntılı bir durumda. Allah Kâbe'nin malik ve arkadaşlarının durumunu anlatırken "Vadaqat aleyhimul ardü bima rahabat vadaqat aleyhim enfusuhum." Onlara diyor öyle bir hale gelmişlerdi ki yeryüzü onlara bütün genişliğine rağmen dar olmuştu. Artık nefisleri dahi onlara dar geliyordu yani işlerinde bir bunalım yaşıyorlardı. Sahabenin onlarla konuşmaması, onlara selam vermemesi, peygamberin onlara bakmaması, onlarla konuşmaması, onlara bu kadar zor bir durum olmasına rağmen en sevdiği arkadaşın yanına geliyor. Selam veriyor. Bakın arkadaşı demiyor. Ya burada kim beni görecek? Peygamberin nehyettiği bir şeyi yaptığım zaman kim buna şahit olacaktır demiyor arkadaşlar. Ne yapıyor hemen arkadaşlar? Hemen yüzünü çeviriyor. Selamına kesinlikle karşılık vermiyor. İşte bu insanlar kimsenin görmediği yerde dahi olsa Peygamberin sevdiklerinden dolayı peygamberin emrettiklerini olduğu gibi yerine getiriyorlar. İbn Ömer diyor ki ben peygamber aleyhissalatü vesselam'ı işittim. Diyor ki kadınları mescitlerde men etmeyiniz mescide gelmek istedikleri zaman haberi men etmeyiniz diyor orada onun oğlu diyor ki vallahi biz onları vallahi men edeceğiz diyor biz onları men edeceğiz ravi diyor ki İbni Ömer ona öyle bir şekilde sövdü ki diyor, öyle bir şekilde ona sövdü ki diyor kendi oğluna yani insana en sevimli gelen şey nedir arkadaşlar insanın kendi çocuğudur kendi çocuğuna peygambere muhalefet edince öyle bir sövdü ki diyor, hiç öyle, öyle sözler biz işitmemiştik diyor. Ben sana peygamber men etmeyin diyor diyorum, sen ise biz men edeceğiz diyorsun diyor. Ve bu şekilde oğlunu ne yapıyor arkadaşlar? Azarlıyor. İşte bu peygamber sevgisidir arkadaşlar. Yine sahabenin biri diyor, peygamberi işittim ki, Neha Rasulullah anil hazfi. Peygamber parmakların arasında taş koyup fırlatmayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yasakladı. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o hiçbir avı avlamaz. Yani parmakla taş atmak av avlamaz. Hiçbir düşmanı da öldürmez. Düşmandan intikam almaz. Sadece göz oyar ve diş kırar. Bundan dolayı faydası olmadığından dolayı ve zarar verdiğinden dolayı parmaklar arasına taş alıp da fırlatmak ne değildir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bundan ne diyor orada kendi akrabası olan biri diyor. Aynı şekilde fiiline devam ediyor arkadaşlar. iki parmanın arasıyla taş fırlatıyor. Orada sahabe hemen dönüp diyor ki ben sana peygamber aleyhissalatu vesselam nehyetti diyorum ve sen bunu yapıyorsun hala öyle mi? Vallahi la ukellimuke ebeden Allah'a yemin olsun ki diyor ben seninle bir daha konuşmayacağım. Velev akrabası olsa, velev Arap toplumunda kabile bağları çok kuvvetli dahi olsa, bir akrabaya söylenen söz veya şiirden dolayı kılıçlar çekilip kanlar dahi aksa, sahabenin buradaki Allah Resulü sevgisine bakın. Kendisi mutlak itaat ettiği gibi, mutlak itaat sevgisinden dolayı mutlak itaat ettiği gibi, İtaat etmeyen insanlara da buğz ediyor ve bunlarla arasında ne yapıyor arkadaşlar? Bunlarla arasında sahabe mesafe bırakıyor. Yine arkadaşlar hepiniz İbni Abbas'ın sözünü biliyorsunuz. İbni Abbas peygamberimizden bir şey rivayet ediyor onlara. Onlar da diyorlar ki sahabe ama Ebu Bekir ve Ömer de böyle yaptı diyorlar. Ama Ebu Bekir ve Ömer de böyle yaptı diyor. İbni Abbas şaşırıyor. Neredeyse sizin başınıza taş yağacak diyor. Ben peygamber böyle diyorum size. Siz ise bana Ebubekir Bekir ve Ömer diyorsunuz diyor. Oysa hepimiz biliyoruz Ebubekir Bekir ve Ömer radiyallahu anhüme. Sahabenin yanındaki değerlerini biliyoruz ikisinin de. Peygamberimizin en samimi iki arkadaşı olduğunu biliyoruz. Fakat buna rağmen arkadaşlar İbni Abbas Peygamberimizin sözüne muhalefetini atmıyor. İbni Abbas Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın sözüne muhalefeti asla ve asla kabul etmiyor. Ve diyor neredeyse taş yağacak sizin başınıza diyor. Öyle değil mi? Sahabenin peygambere itaatine bakın arkadaşlar. Hadi Ömer'i düşünün. Ömer, Faruk olan Ömer'i düşünün arkadaşlar. Geliyor hacer lesved'i öpüyor. Vallahi inni a'lemu Vallahi ben biliyorum sen taçsın. Ne hiç fayda verirsin, ne de hiçbir şekilde kimseye zarar verirsin. Velavla enni ma Eğer ben Rasulullah Aleyhissalatu vesselam'ın seni öptüğünü görmeseydim seni asla ve asla öpmezdim. Çünkü sen taçsın. Taşın hiçbir ve hiçbir zararı olamaz diyerekten Hz. Ömer'in akıllı olan Ömer'in Halifelerin içinde en akıllı yönüyle en ön plana çıkan Ömer'in Akla peygambere itaatin yanında nasıl iptal ettiğini görüyoruz burada. İşte bu peygamber sevgisidir. İşte bu peygamber aleyhissalatu vesselama imandır. İşte bu peygamberin fiillerini tasdik etmektir. İşte bu peygamberin yaptıklarında ona uymaktır. İşte bu peygamberin gösterdiği şekilde Allah'a ibadet etmektir. Akıllar almasa dahi, akıllara ağır dahi gelse peygamber aleyhissalatu vesselama sevgiden dolayı Muhammedun Resulullah ilkesi gereği peygamber aleyhissalatu vesselama nedir arkadaşlar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmektir. Sahabe diyor arkadaşlar, peygamberin yanına geldik. Bize dedi ki, "İtaat bana biat etmez misiniz? Bana biat etmez misiniz?" dedi. Ettik dedik ya Resulullah. "Bana biat etmez misiniz?" dedi. Ettik dedik ya Resulullah. "Bana biat etmez misiniz?" dedi. Ellerimizi uzattık. "Ettik ya Resulallah. Daha önceden biat etmiş insanlar bunlar. Peygamberimiz diyor ki, "Bana itaat, bana biat ediniz ki ne üzerine biat edin? Hiç koşmayacaksınız." beş vakit namazı kılacaksınız ve hiçbir şekilde hiç kimseden bir şey istemeyeceksiniz bir ihtiyacınız olduğu zaman sadece Allah subhanehu ve teala'dan isteyeceksiniz ravi ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar o gün Resulullah'a aleyhissalatu vesselama biat eden insanlar biri eğer bineğinin üzerindeyken yere kırbacı dahi düşse, elinde olan bir şey dahi düşse, Kimseye demez de bana o kurbacı ver. Kimseye demez ki de düşeni bana ver. İler kendisi alırdı diyor haber İler kendisi alırdı diyor. İşte bunlar Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ı seven insanlar. O emrettiği zaman Peygamber Aleyhisselatu vesselam'a mutlak ne yapan insanlar arkadaşlar? Mutlak itaat eden insanlar. Aynı şekilde arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatu vesselam adamın birinin elinde altın yüzük görüyor. Altın yüzük haram biliyorsunuz. İnnallâhe harrame el-ezzehebe Allah ipeyi ve altını benim ümmetimin erkeklerine haram kılmıştır diyor peygamber. Ve adama diyor çıkar o elindekini diyor. O ateşten bir parçadır. Ateşten bir parça giyiyorsun diyor. Adam peygamber der demez, elindekini altın yüzüğü çıkarıyor ve yere fırlatıyor arkadaşlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam gidiyor. Meclis dağılıyor. Orada bulunan bazıları diyorlar ki yerden al o altın yüzüğü götür sak. Parasıyla istifade et. Yo yo diyor. Vallahi peygamberin çıkar at dediği bir şeyden ben faydalanmam diyor. Vallahi peygamberin çıkar at dediği bir şeyden ben faydalanmam diyor. Allahu Ekber. İşte bu peygamber sevgisidir. İşte bu peygambere iman eden insanlardır. İşte bu Muhammedun Resulullah dedikten sonra Muhammedun Resulullah'ın gereklerini yerine getiren insanlardır. Peygamber namaz kılıyor arkadaşlar. Peygamber namaz kılıyor. Cebrail peygamberimize geliyor. Diyor ki senin ayakkabında necaset vardır. Ayakkabını çıkaratıyor. diyor. Necasetle namaz olmaz biliyorsunuz. Peygamber namazı ayakkabısını çıkarıyor yan tarafa koyuyor arkadaşlar. Bütün namazda bulunanlar ayakkabılarını çıkarıp yan tarafa koyuyorlar. Tabi o anda Peygamber namazı bitirince neden ayakkabılarınızı çıkardınız diyorlar. Sen yapınca ya Resulallah diyor biz de yaptık. Yani düşünmüyorlar. Bir namazı bitirelim. Bir peygamber aleyhissalatü vesselama soralım. Acaba neden ya Resulallah sen ayakkabını çıkarıp yan tarafa koydun da? Ondan sonra bize de bir daha Çıkarız diye böyle bir şey soruyor Ve peygamber diyor ki bana Cibril Haber verdi dedi ki Ayakkabında necaset vardır ben çıkardım Diyor peygamber aleyhissalatü vesselam İşte burada sahabenin peygamber aleyhissalatü vesselam'a Olan bağlılığını görüyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselam bir bakçeye uğruyor arkadaşlar bir bakçeye uğruyor peygamber aleyhissalatü vesselam Onların aşılama Sistemi var peygamber Aleyhissalatü Vesselam onlara Farklı bir şekilde aşılama öğretiyor arkadaşlar Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara farklı bir aşılamı öğretiyor. O yüzden peygamberin dünya alanında söyledikleri, normalde dünya alanında söyledikleri sünnet değildir. Sahabe orada ona tabi olmayabilir. Ya Resulallah bu dünyalık bir iştir. Sen çiftçi değilsin. Biz ise çiftçiyiz. veya bu Allah'ın bir emri değildir bu konuda. Dinle bir alakası yoktur. Bu şekil daha faziletlidir demiyorlar arkadaşlar. Peygamberin dediğini yapıyorlar ve bahçelere helak oluyor. Peygamber ondan sonra ne diyor arkadaşlar? ''Entum a'lemu bi umuri dünyakum.'' Siz dünya işlerinizde benden daha iyi bilirsiniz. O sadece ben size bir tavsiyede bulundum. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara bir tavsiyede bulunmuş. Ama buna rağmen bildikleri ne rağmen bu yolun fayda vermeyeceğini, kendileri çiftçi olmalarına rağmen, olur ki Allah Resulü söylediği mutlaka bir sebepten dolayı söylemiştir diye arkadaşlar. İşte bu insanların Peygamber aleyhissalatü vesselama itaatidir. Bu Peygamber aleyhissalatü vesselama bu insanların itaatidir. Biliyorsunuz arkadaşlar... Peygamber Efendimiz'in infak ayetleri indiği zaman sahabenin yaptıklarını biliyorsunuz. مَنْ ذَنْ لَذِي يُقْرِدُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُدَاعِفُهُ اللّٰهُ لَهُ اَدْعَافًا كَثِيرًا فَيُدَاعِفَهُ اللّٰهُ اَدْعَافًا كَثِيرًا Kim Allah'a boç verirse, infak verirse Allah subhanahu wa ta'l onu kat kat ona güzel bir şekilde verecektir dediği zaman sahabe geliyor arkadaşlar onun yanında en güzel olan bahçe ve Medine'nin en güzel bahçelerinden olan birini bunu Allah'a verdi. Allah bizden istiyor mu ya Allah? İstiyor diyor. Ben bunu Allah'a verdim diyor. İşte bu sahabenin peygambere seti ve peygamberin emrettiklerini yerine getirmeleridir. Wallahi sünne wallahi Eğer arkadaşlar saymaya devam etsek emin olun 10 ders 20 ders sahabenin peygamber aleyhissalatü vesselam'ı işittikleri zaman peygamber aleyhisselatu vesselam'ın nasıl anında itaat ettiklerini anlatabiliriz. Ve bitiremeyiz. Ve emin olun bunu ne yapamayız arkadaşlar bitiremeyiz. Ve aynı şekilde tabi'in aynı şekilde etba'u tabi'nin Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan bir haber kendilerine geldikleri zaman tutumlarının ne olduğunu anlatmaya çalışsak emin olun arkadaşlar bitiremeyiz. İşte bu konunun başında dediğimiz gibi. Biz gerçekten Peygamber'i seviyorsak Allah ve Teala sevgiye bir kanun koymuştur. Seven insan sevdiğine itaat dedektir. İnnel muhibberi men yuhibbu yutiyahu. Şairin dediği gibi. Seven sevdiğine itaat edecektir. Ve biz dedik ki peki bu sevgide biz gerçekten doğru sözlü müyüz? Veya sevgimizde yalancılardan mıyız? Anlamak için ölçümüz nedir? Ölçümüz sahabe dedik. Neden? Çünkü Allah onlara açık bir şekilde bize ölçü kılmıştır. Aynı şekilde Allah subhanehu ve onlara açık bir şekilde onlardan razı olduğunu onların imanını kabul ettiğini bize belirtmiştir ve onlara tabi olanlardan da razı olduğunu Allah subhanehu ve teala bize bildirmiştir. O zaman bu sahabenin yanında neydir arkadaşlar? Bu sahabenin yanında sevgidir ve sahabenin Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı sevmesidir. Şimdi bir de yalancılara örnek verelim arkadaşlar. Tabi yalancılar anlaşılsın. Ağzla Peygamber'i sevdiğini iddia eden insanlar, ağzla Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'i iddia edip de kendileri tamamen yaşantıları, fiilleri yapmış oldukları bunu yalanlayan insanları, kendi kendilerini yalanlayıp kendi nefislerine yalanlıkla şehadet yalancılıkla şehadet eden insanlarına ne yapalım arkadaşlar? Yalancılıkla şehadet eden insanlardan örnek verelim. Bir örnek verecek olursak arkadaşlar bir yerde bir daveti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi davete başlangıcından itibaren ta vefat edene kadar tevhidin öneminden bahsediyor. Tevhidi anlatıyor ve insanlara Allah'a ibadeti ve şirkten uzak durmayı anlatıyor insanlara tağutlardan beri olmamız gerektiğini anlatıyor arkadaşlar. Öbür taraftan tüzüğünün ilk maddesi Allah ve Resulüne itaat olan bir adamın şu sözünü dinleyin arkadaşlar. Doğrudur. Tevhid dinin esasıdır. Yalnız bugün biz bunları anlattığımız zaman insanların arasında tefrika oluyor. İnsanlar bizi sevmiyorlar. İnsanlara azır geliyor. Bundan dolayı insanlar ne yapıyorlar? Bundan dolayı insanlar bizim davetimizden yüz çeviriyorlar. Bu insan kendi zannında peygamberi seviyor arkadaşlar ve vallahi bu insan yalancıdır sevgisinde bu insan Allah katındaki sevgi kanununa göre bu insan sevgisinde yalancıdır peygamber geldiği ilk gün la ilaha illallah tuflifu demiştir la ilaha illallah din falhaerin demiştir ve ölmeden vefat etmeden ala istadu son anlarında insanlara Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin onlar kabirlerini, peygamberlerin kabirlerini mescit edindiler. Benim kabrini bayrak çevirmeyin. Allah'ım benim kavmimi bir ibadet edilen puta çevirme diye insanlara yine tevhidi öğretmiş ve şirke götüren yolları kapatmıştır. O zaman gerçekten peygamberi seven bir insan davet alanında arkadaşlar. Onun bir seçim hakkı yoktur. Tevhid başladığı ilk günden Orta merhalede ve son merhalede tevhid hiçbir zaman davetin içerisinden çıkmaz. Dertlerde davet maddelerinde hiçbir zaman tevhidin olmadığını göremezsiniz. Peygamberi gerçekten seven insan davet metodunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a itaat edendir. Ama kendi kafasından bahaneler getiren bir insan. Ama kendi kafasından, kendi kafası, insanlar bize nefret ediyor çoğunluk bize tabi olmuyor. Bundan dolayı tevhid ve şirki anlatmamamız lazım. Tağuttan bahsedince insanların hayatı tağutlarla dolmuştur. Oy vermeyin çünkü oy vermek şirktir dediğimiz zaman peygamberin menhecini izlediğimiz zaman insanlar ilk etapta bizim davetimizden yüz çeviriyor Diğer insan peygamber aleyhissalatu vesselam'a sevgisinde gerçekten nedir arkadaşlar? Yalancı olan bir insandır. Bundan daha büyük olan bir yalan arkadaşlar peygamberin sevgisi imandandır dedik. Adam Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevdiğini iddia ediyor. Fakat şişe bakın Peygamberin sünneti füccet değildir. Peygamberin sünneti bizi bağlamaz. Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın sünneti o günkü Arap toplumunaydı. Kur'an ise geneldir. Kur'an korunmuştur. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın sünneti korunmamıştır. Biz peygamberi seviyoruz. Biz peygambere iman ediyoruz. Fakat biz bu noktada sünnetin Sabit olduğuna, sünnetin bize sahih kaynaklarla, sahih yollarla geldiğine inanmıyoruz diyen. Bu şahıs ilk olarak arkadaşlar sevginin kanununa muhalefet etmiştir. Kendi nefsine yalancılıkla şehadet etmiştir. Çünkü Allah, Allah'ı seviyorsanız peygambere tabi olun diye bize emrediyor. Nasıl olur ki onun sünneti bana sağlam bir yolla gelmemişse ben nasıl ona tabi olup Allah'a sevgimi ispat edeceğim? Hata ve kella Allah yoksa beni Peygambere itaat ediniz, peygambere itaat ediniz diyerekten kaynakları belli olmayan, sabit olmayan, füccet olmayan bir yola mı gönderiyor Allah subhanahu ve teala beni? Allah subhanahu ve teala beni itaat edilmemesi gereken bir yere mi gönderiyor? Allah bilmiyor muydu bu sünnetin tahrip olacağını? Ve Allah subhanahu ve teala eğer bunların dediğine göre bu sünnetin bize sağlam kaynaklarla gelmeyeceğini özellikle her ayette kendiyle beraber Kur'an'ı zikrediyor Allah subhanahu ve teala. Ki Rabbim nasip ederse ileriki derslerimizde sünnet inkarı, sünnet inkarının tarihi ve bunun şüphelerine red vermeye çalışacağız. Onun için burada kısa kesiyorum arkadaşlar. Peygamberi seviyorum diye deyip de öbür taraftan peygamberin sünnetini tamamen iptal eden bir insan kesinlikle peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevmemiştir. Veya peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bize gelenler Kur'an-ı Kerim'e muvaffakat ediyorsa biz bunu kabul ederiz. Yok eğer Kur'an-ı Kerim'e muvaffakat etmiyorsa, Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir hüküm getiriyorsa biz bunu kabul etmeyiz diyen insan yine kendi sevgisinde yalancı durumuna düşmüştür arkadaşlar. Çünkü Allah subhanehu ve teala peygambere mutlak yetki veriyor. Peygamber aleyhissalatu Vesselam'a mutlak yetki veriyor. Nereden biliyoruz bunu? Hazreti Zübeyl ile bir ensar sulama konusunda tartışıyorlar. Peygamber Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir hüküm söylüyor Sahabe'ye. Çünkü onun konuştuğu zaten vahiydir. Onun konuştuğu heva ve heves değildir. Peygamber aleyhissalatu Vesselam Sahabe'ye diyor ki ey Zübeyl önce sen sula çünkü senin bakışın yüksektedir sen suladıktan sonra suyu bırak senin arkadaşına gitsin. Çünkü eğer ensara verse, ensanın bahçesi aşağıda olduğundan dolayı o sulayınca su tekrardan yukarıya çıkmayacak. Bundan dolayı veya su kalmayacak. Peygamber önce Zübeyir, sen yap diyor Zübeyir Avama, sonra arkadaşına gönder, komşuna gönder diyor. Sahabe orada hemen diyor ki ya Resulallah o senin akrabandır, amcanın oğludur diye mi böyle hüküm veriyorsun? Peygamberin yüzü değişiyor arkadaşlar. Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın yüzü renkten renge giriyor ve Allah ayetini indiriyor. Senin Rabbini andolsun ki onlar seni aralarında hakem tayin edip senin verdiğin hükme hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyet teslim olmadıkları müddetçe iman etmiş olmazlar diyor Allah Subhanahu ve Teala. Ve eğer Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir hükmü dahi peygamber söylerse çünkü Allah daha önceden belirtmiştir. Ve ma yetiku ani'l-heva illahu vahyun yuhha onun konuştuğu vahiyden başka bir şey değildir. O heva ve hevetten konuşmaz. وَمَا اَتَكُمُ الرَّسُولُ فَقُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ Onun size getirdiklerini alınız. Onun nehyetliklerinden uzak durunuz diye Allah subhanahu ve teala zaten bize öğretmiştir. İşte bu sözü söyleyen insan arkadaşlar ve aynı zamanda peygamberi seviyorum diyen insan arkadaşlar bir ayetin naptıyla iman etmemiştir. İkincisi kendi sevgisinde nedir arkadaşlar? Kendi sevgisinde yalancıdır. Ve dediğimiz gibi bu sünnetin inkar noktasına Rabbim kısmet ederse inşallah uzun bir silsile halinde 5-6 veya 7 ders şeklinde buna bu konuyu anlatmayı zaten düşünüyoruz. Yine arkadaşlar iman noktasında böyle güzel bir örnek verelim. İslamiyet peygamberimizin Rabbinden bize haber dediği habere göre Allah subhanehu ve teala miras noktasında bir Kadına bir vermiştir, erkeğe iki vermiştir. Erkeğe verdiğinin yarısını kadına vermiştir. Bugün şer'i mahkemeler olmadığından dolayı, küfür beldelerinde yaşadığımızdan dolayı, peygamberi ve Allah'ı sevdiğini iddia eden bir insan, miras olayı geldiği zaman bir kadın ne yapıyor arkadaşlar? Şeriata göre mirası paylaştırsalar, kendisi erkeğin yarısını alacak. Hayır diyor efendim, mahkemeye başvurmak zorundayız diyor. Hayır diyor, mahkemeye başvurmak zorundayız diyor. İşte bu insan arkadaşlar peygamberi sevdiğini, Allah'ı sevdiğini iddia eden insan Allah'ın deyimiyle bu insan sevgisinde zanda bulunuyor sadece. Bu insan iman etmemiştir. Bu insan sevmemiştir. Sadece iman edip sevdiğini zannediyor. اَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ min قَبْلِكَ Sen ey Muhammed sana ve senden önce indirilene İman ettiklerini zan edenleri gördün mü? İman etmemişler ama iman ettiklerini zan ediyorlar. Onları gördün mü? Yuriduna en yetahakamu ila't taguti ve kad umiru en Onlar taguta muhakeme olmak isterler. Çelişki anında benim ve senin hükmüne ey habibim değil de benim ve senin hükmünün dışında olan hükümlere muhakeme olmak isterler, başvurmak isterler. Oysa onlar o tağutu inkar etmekle emrolunmuşlardı. Oysa onlar o tağutu inkar etmekle emrolunmuşlardı. İşte Allah bu şekilde biz değil Allah bunların sevgisini bir tarafa bırakın. İmanlarının dahi zan olduğunu ifade ediyor. Sevgilerini bir tarafa bırakın Allah imanlarının dahi bunların zan olduğunu bize ne yapıyor arkadaşlar? Zan olduğunu bize ifade ediyor. Yine iman noktasında arkadaşlar adam Allah resulünü sevdiğini iddia ediyor. Adam Allah resulünü sevdiğini iddia ediyor. Kendisine diyoruz ki Allah Subhanahu ve teala nerededir? Kur'an-ı Kerim'de Allah arşına istiva ettiğini söylüyor. Er-Rahmanu alel arş diyor. Ve Allah Subhanahu ve teala arşının ve kendisinin semada olduğunu söylüyor. Yedi kat göğün üzerinde semada olduğunu söylüyor Allah. Ve diyor ki e-emintum men fis-sema. Siz o semada olandan emin mi oldunuz? Yani onun azabından emin mi oldunuz diyor Allah Subhanahu ve teala. Böyle rahat yaşıyorsunuz. Allah kendisini semada isimlendiriyor. Tamam? Peygamberin fiiline başvuralım. Peygamber bu ayetleri nasıl anlamıştır? Peygamber Aleyhissalatu vesselam cariyeye soruyor. E Allah cariye diyor sema. Allah gök yüzündedir diyor. Müslüm'de hadis arkadaşlar. Allah gök yüzündedir diyor. Ben kimin? Sen Resulullah'sın diyor. Peygamberimiz diyor Satiq ha mu'mine. Onu azat et. Çünkü o mümindir diyor peygamber. Allah'ın gökte olduğunu söyleyen bir insanın imanına şehadet ediyor peygamber. Ve peygamber batıla hiçbir zaman susmaz. Peygamber yanlışa susmaz. Peygamber bir yanlış gördüğü zaman peygamber mutlaka onu düzeltir arkadaşlar. Öyle değil mi? Ve bu kadının Allah'ın semada olduğunu söylediğini görüyoruz. Ama bu bazılarına bunu söylediğiniz zaman peygamberin sevgisini iddia eden adam size hemen ne diyor? Bazı alimler demişlerdir ki eğer biz Allah göktedir dersek bu ne olur? Bu Allah Subhanahu ve teala mekan tayin etmek olur. Ve Allah'a mekan tayin ettiğimiz zaman da Allah'a mekan tayin ettiğimiz zaman da bu küfür olur. İyazübillah. Allah mekandan münezzehtir. Subhanallah. Sen peygamberi seviyorsun. Peygambere iman ettiğini söylüyorsun. Peygamber Rabbinin sözünü bu şekilde anlıyor. Peygamberin sahabesi bu şekilde anlıyor ve peygamber bunu ikrar ediyor. Peygamber bunun hak olduğunu söylüyor ve sen hala peygamberi sevdiğini iddia ettiğin halde falan kes böyle dedi, filan böyle dedi diye peygamber aleyhisselatü vesselamın sözünün zıddına inanıyorsun. Adela bu gerçekten sevgi midir arkadaşlar? İşte bu insanlar sevgilerinde peygamber aleyhisselatü vesselama karşı yalancı olan kendileri Allah'ın ve kendi ağızlarıyla, kendi kendi yalancılıklarına şehadet eden insanlardır. Ve Allah böylelerinin sevgisini zam diye ne yapıyor arkadaşlar? Böylelerinin sevgisini zam diye isimlendiriyor. Kendisine peygamberin bir hadisi hatırlatılıyor. İbadet noktasında kendisine peygamber aleyhissalatü vesselamın bir hadisi hatırlatılıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sevdiğini iddia eden adama peygamber aleyhissalatü vesselamın diyoruz ki onlarca hadiste peygamber aleyhissalatü vesselam rukuya giderken ve rukudan kalkar iken ellerini kaldırırdı diyoruz. Öyle değil mi? Adam bize ne diyor? Falan mezhebin imamı Allah rahmet etsin o demiştir ki namaz esnasında eller kaldırılmaz. Bu adam peygamberi seviyor arkadaşlar. Sahabenin sevgisiyle bu adamın sevgisini birbirine kıyaslayın. Peygamberin sözünü duydukları zaman nasıl itaat eden insanlarla fiilini gördükleri zaman nasıl hayata geçiren insanlarla bu adamın sevgisini birbirine kıyaslayın. Bunlar da Peygamber'e iman etmişlerdir, bu da peygamber ve Peygamber'i sevmişlerdir, bu da Peygamber'i sevdiğini iddia ediyor. Falan mezhep imamı, İmam Ebu Hanife'nin mezhebinde eller kaldırılmaz. İmam Ebu Hanife bu ümmetin selefindendir. Tabiinden olduğunu söyleyen alimler vardır. Biz onları da sevmeyi imanın gereğinden biliriz arkadaşlar. Selef ulematını sevmeyi imanın gereğinden bilir ve onları sadece hayırla zikrederiz. Ki bizim akidemizin gereklerinden biri İmam Tahaviyye'nin akidesine belirttiği gibi selef alimleri la zikrûne illa bil ki o alimleri sadece hayırla zikredilirler. Sadece hayırla anılırlar. Kim onları başka bir şekilde anarsa o ehl sünnet yolu üzerine değildir. Bu bizim yolumuzdur. Ama peygamberin yolu herkesin yolundan bize daha sevimlidir. Eğer peygamber sahih hadiste ellerini rukuya giderken ve kaldırırken kaldırıyor idiyse biz peygamber aleyhissalatü vesselama tabi oluruz. İmam e Ebu Hanife'yi severiz. Ona tabi oluruz. Onu müstehit biliriz. Fakat bu noktada arkadaşlar biz peygamberin hadisini ne yapmayız? Bir kenara bırakmayız. Ve onlarca sahabenin fiilini bir kenara bırakmayız. Ve İmam Ebu Hanife iştihadında ecir almıştır yine. Çünkü ona hadis ulaşmamış veya onun usul kaidesine göre sahabenin rivayet ettiğini yapmaması onun yanında bu hadisi kabul kılmaz. Buna binaen elleri kaldırmayı yasaklamıştır. Ama bu kadar hadis ve bu kadar sahabenin menheci ve anlayışı bize ne yapıyor arkadaşlar? El kaldırmamız gerektiğini gösteriyor. İşte Peygamberet sevgisinde gerçekten sadık olan insan Peygamberle arasına hiç kimseyi koymayan aleyhissalatu vesselam insan peygamberin bu hadisini gördüğü, okuduğu ilim ehlinden birinden işittiği zaman hemen bunu hayatında uygulamaya geçiren insandır. Yoksa bin dereden su getirip de bahane bulan insan değildir arkadaşlar. Adama diyoruz adama diyoruz bak peygamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte buyuruyor ki اِنَّ الْرِبَى ve وَسَبْعُونَ بَابًا اَيْسَوْهَا faizin yetmiş üç tane kapısı vardır faizin yetmiş üç tane kapısı vardır en kolayı en basit olay günah yönünden en basit olayı kişinin annesiyle nikahlanması gibidir diyoruz ki sen bugün küfür devletinde ticaretle meşgul olduğundan dolayı bak yapmış olduğun şu şu şu amelde şeriata göre faiz vardır aman aman dikkat et Allah Subhanehu ve Teala diyor ki... ...fe'il lem tef'alû fe'zelû biharbi minallâhi ve rasûlih... ...eğer faizi terk etmezseniz... ...Allah'a ve Rasûlüne harp diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam faizin en basiti... ...kişinin annesinin nikahlaması gibidir diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bize adam hemen ne diyor arkadaşlar? Peygamberi ağzıyla sevdiğini iddia eden insan... ...ya doğrudur... ...ya rızık ne yapacağız? Para kazanamıyoruz başka türlü. Faizli kredilere girmediğimiz zaman faizli kredi kartlarını kullanmadığımız zaman veya aletini getirip faizle, bankayla muamele yapmadığımız zaman zarar ediyoruz diyor. İşte bu insan arkadaşlar peygamberi sevdiğini iddia ediyor. Oysa Allah ne diyor arkadaşlar? وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ min لَهُ ve وَيَرْزُقُهُ min حَيْثُ la يَحْتَسِبْ Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış kapısı açacak ve onu hiç ummadığı yerden ızıklandıracaktır diyor. İşte bu vatandaş peygamberi sevdiğini iddia ediyor ve peygambere olan sevgisinde doğrulardan olduğunu ne yapıyor arkadaşlar? Doğrulardan olduğunu söylüyor. Biz adama diyoruz arkadaşlar. Allah subhanehu ve Taala kafirleri dost tutmayı yasaklamıştır. Ve Allah Hristiyan ve Yahudilerin kafir olduğunu söylemiştir. Ve Allah özellikle Hristiyan ve Yahudileri dost tutanların kafir olduğunu söylemiştir. يَا يَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالْمَصَارَ اَوْلِيَا Bazıları âliyâ u bâd, ve man yetollâh minkum, fâinâhu minhum. Ee man edenler? Yaudi ve Kristyanlar dostumayız. Sizden onlar birbirlerinin dostlardırlar. Sizden kim onları dost tutarsa o da onlardandır. Layyakidil mu'minûl kafirîn âliyâ min dunûl mu'minin, minler müminler, kafirleri, minler dışında dost tutmasınlar. Ve <gülüyor> Kim bunu yaparsa Allahla arasında hiçbir şey kalmamıştır. Kafirleri. Veya daha özel bir manada Yahudi ve Hristiyanları dost tutan insan diyoruz. Allah diyor onlardandır ve Allah'la arasında hiçbir bağlantı kalmamıştır. Allah onların imanlarını kabul etmiyor. Diye birine hatırlattığımız zaman bize ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ve peygamberin fiilini anlatıyoruz. Yahudilerle olan alakasını anlatıyoruz. Yahudilere olan kinini anlatıyoruz. Sahabeyi kafirlere karşı nasıl buğza teşvik ettiğini anlatıyoruz. Hatta Peygamber imanın en sağlam kulpu Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir diyor. Yani kafir olan insanlara buğz etmek imanın en sağlam kulpudur diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Sizden biri Allah için sevip Allah için dost tutmadı, Allah için birinden nefret edip O'nu inkar etmediği müddetçe imanını tamamlamaz diyor Peygamber. Diye hatırlıyoruz adamın bu peygamberi sevdiğini iddia eden, sünnet sünnet diye zırvalayan adamın bize söylemiş olduğu söz şu. ...falan üstad şöyle dedi... ...Hristiyanlardan tatlak etmiş Hristiyanlar vardır... ...veya aslında Yahudiler değildir Müslümanlara karşı kim besleyen... ...Filistinlilerdir Yahudileri kışkırtan... ...Filistinlilerdir Yahudileri savaşa zorlayan diye... ...oysa Allah Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin kalbinde hep bize karşı kim olduğunu bize söylüyor... ...bunu hatırlasınca e ben mi iyi bileceğim, sen mi iyi bileceksin... ...falan üstad, falan hoca efendi mi daha iyi bilecek diye... ...peygamberi ve Allah'ı sevdiğini iddia eden insan... ...bize bu şekilde cevap veriyor. Bu insan Allah'ın deyimiyle sevgisinde yalancıdır... ...ve imanında yalancıdır. Zan sahibi bir iman, ...imanında zan sahibidir. Bu insan ne yapmamıştır arkadaşlar? İman etmemiştir. Bununla sahabenin arasındaki kıyası düşünün arkadaşlar. Peygamber Yahudileri düşman tutun dediği zaman... ...Hristiyanları kafirleri düşman tutun dediği zaman değil... Müslümanlara babanız ve anneniz dahi olsa onları dost tutmayın dediği zaman sahabenin tutumlarını, velâ ve berâsını sahaben okuyun. Sahabenin hayatındaki dostluk düşmanlık anlayışını okuyun. Nasıl kendi annelerine, babalarına düşman olduklarını okuyun. Nasıl kendi kardeşlerine kılıç çektiklerini okuyun. Nasıl Mutabibü'nümeyr'in şunun ellerini sıkı bağla kendi kardeşi için diyor. Çünkü onun annesi zengindir. Ben senin kardeşinim diyor. Nasıl böyle dersin? Sen benim kardeşim değilsin diyor. O seni bağlayan insan benim kardeşindir diyor. Bir peygamberi seven ve Allah'ı seven ve Muhammed'in Resulullah diyen insanların sevgisine ve sevginin kanunu gereği tabi olmalarına bakın. Bir de bu sevgisinde yalancı olan insanlara bakın. Ve kıyas yapın ki kendi kendimizi kurtarabilirim arkadaşlar. İnsanları ve kendimizi kurtarırken elimizdeki ölçü sahih olsun. Ve gerçekten biz sevenlerden miyiz? Yalancılardan mıyız? Anlayalım arkadaşlar. Resul içki içene haram içkiye haramdır diyor. Allah içkiye haramdır diyor. Peygamber içkiyi lanet ediyor. İçkiyi sulayana lanet ediyor. Satana lanet ediyor. Alan'a lanet ediyor. Dediğimiz zaman peygamberi sevdiğini iddia eden, restoranta çalışan bir adam e ne yapalım diyor. Orada bırakırsak bugün işsizlik var zaten. Zorla bir iş buldum. Çalıştım çabaladım bir iş buldum. Nasıl ben bu işi bırakacağım diyor. Nasıl ben bu işi bırakacağım diyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Tabi burada biz ne diyoruz? Veya da Sakal kesmek haramdır diyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam sakal kesmeyi, sakalı emrediyor bize. ekl o elle diyor. Sakallarınızı uzatın diyor. Onlarca hadis var. Bazısı Bukhari ve Müslim'de. Öyle değil mi? Sakalı kesik olan insanlardan yüz çeviriyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Tabi bunlar hükümlerin uzun uzun anlatılacağı yerler değil arkadaşlar. Kısa kısa zaten bildiğimiz şeyler olduğundan sadece kıyas yapıyoruz. Ve senin çalıştığın yerde rızık hiçbir şekilde şer'i bir özür değildir diyoruz. İş yoktur. Allah'ın rızık kapısı geniştir. Özellikle Allah'tan korkanlar için Allah Subhanahu ve teala söz veriyor. Ve men yettekillâhe kim Allah'a karşı takvarı olursa Allah'ın emrettiklerini yapıp nehyettiklerinden uzak kalırsa Allah ona bir çıkış kapısı açacaktır. Ve onu hiç ummadığı bir yerden rızıklandıracaktır diyor Allah. Korkma diyoruz. Hayır diyor. Peygamber aleyhisselatü Vesselam'ı sevdiğini iddia eden. Sen bilmiyorsun diyor. Sen bilmiyorsun. Bugün rızık gerçekten çok zor büyümedir diyor. Biz iş bulamıyoruz diyor ve peygamberi ve Allah'ın sevdiğini iddia ediyor bu insan. Öyle değil mi arkadaşlar? Hiçbir şer'i özrü olmadığı halde hiçbir şer'i özrü olmadığı halde arkadaşlar ne yapıyor bu adam? Hiçbir şer'i özrü yok. Sakalını kesiyor. Aynı şekilde arkadaşlar davet yapıyor adam. Diyoruz ki her hutbede okuduğumuz suç sözü işitmedi mi? Önce sakalın ucubiyetini anlattıktan sonra Ulemanın arasında sakal kesmenin ya haram olduğu veya tahrimen mekruh olduğu, harama yakın mekruh olduğu ittifakla zikredildikten sonra arkadaşlar, bir davetçiye diyoruz, neden sakalını kesiyorsun? Bütün, bütün peygamberimiz sakallıydı, bütün sahabesi sakallıydı ve peygamber emretti. Önceki peygamberler de sakallıydı. Nereden biliyoruz biz bunu arkadaşlar? Hazreti Harun'un, Hz. Musa'ya, لَا <gülüyor> تَأْقُزْ بِلِحْيَةِ وَلَا بِرَأْتِي Hz. Musa kızıp, kızıp onu çekiştirdiği zaman... ...benim sakalımdan ve saçımdan beni çekiştirme diyor. Demek ki Hz. Harun neydi arkadaşlar? Hz. Harun sakallıydı. Ve bütün ulema bildiğimiz gibi eski taraf alimleri sakallı olan insanlardı. Bunlar en büyük davetçilerdi. Özellikle peygamberler davetçilerin imamıydı diyoruz. Sen neden kesiyorsun? Eğer biz sakallı olursak insanlar bizden yüz çeviriyorlar diyor. Bu insan peygamberi sevdiğini iddia ediyor aynı zamanda. Bu insan peygamberi sevdiğini iddia ediyor. İçki ayeti indiği zaman veya örtü ayeti indiği zaman sahabenin tavrını düşünün arkadaşlar. Hayatlarının olmazsa olmazını nasıl terk ettiklerini düşünün arkadaşlar. Bunların sevgisini düşünün ve bir de bu zatın sevgisini düşünün arkadaşlar. Bu da peygamberi sevdiğini iddia ediyor. Bunlar da peygamberi sevdiğini iddia ediyor. Şettane şettane beynehumâ. Ne kadar fakvadır arada, sevginin arasında Sevginin kanununa vurduğumuz zaman Allah'ın sevgiye getirmiş olduğu tabi olma, itaat etme kanununa vurduğumuz zaman aradaki farkı ne yapıyoruz arkadaşlar? Aradaki farkı görüyoruz. Yine bir başkası arkadaşlar. Başörtüsü davamız yılmayacağız diye bir kadın sokaklarda bas bas bağırıyor. Başörtüsü davamız yılmayacağız diye sokaklarda bas bas bağırıyor. Gözlerinde sürmesi eşarbı rengarenk Binlerce erkeğin arasında sabahtan itibaren saatlerce ayakta duruyor. Erkekler ona bakıyor, o erkeklere bakıyor ve kameraların önünde başörtüsü davamız yılmayacağız diyor arkadaşlar. Bu insan peygamberi ve Allah'a sevdiğini iddia ediyor. Oysa Allah kadınlar için وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِ Evlerinde vakar bulsunlar diyor Allah Subhanahu ve Teala. Evlerinizde vakar bulun diyor Allah Subhanahu ve Teala. Kadının yeri asıl olarak evidir diyor Allah Subhanahu ve Teala. Örtülerini güzel örtsünler diyor. Başlarından aşağıya sarsınlar diyor Allah Subhanahu ve Teala. Ayaklarını yere vurup ziynetlerin ziynetlerinin sesini çıkarmasınlar diyor Allah Subhanahu ve Teala. Kadınlarla ilgili. Allah Subhanahu ve Teala Müslümanlara diyor ki peygamberin kadınlarına, annelerinize, nikahları size haram olan kadınlara bir şey soracağınız zaman perdenin arkasından sorunuz diyor. Yani yüz yüze sormayın diyor ayet-i kerimede. Perdenin arkasından sorunuz diyor. Oysa bu kadın bırakın soru cevap gibi böyle önemli bir de hiç alakası olmayan bir mevzuda bu bahsetmiş olduğumuz şekilde rengârek bir baş örtü ve dapdar bir pardeseye öyle değil mi? belki pardeseye bile değildir. Altta pantor, pantolon, üstte bir tane tişört giymiştir arkadaşlar bütün vücudu belli oluyordur vücut hatları ve bağırıyor baş örtüsü davamız yılmayacak İşte bu insan sevgisinde yalancıdır arkadaşlar eğer gerçekten sevgisinde doğru sözlü olsaydı baş örtüsü için çaba sarfetmiş olsaydı ensar kadınları gibi hiçbir yerleri görülmeyecek şekilde örtüleriyle kendilerini yaparlardı kapatırlardı peygamber aleyhissalatü vesselam ve Allah kadının örtünmesini emrederken fitne olmasın diye emrediyor Öyle değil mi? Toplum arasında fitne olmasın diye emrediyor. Kadının en güzel yeri yüzüdür. Eğer bir kadının yüzü açıksa bu kadının daha başka yerini kapatmasının ne anlamı vardır? Bir erkeğin ona bakıp da şehvet duyup fitne hissediyorsa, fitne oluşuyorsa bu kadının örtülmesinde işte bu sevgisinde yalancıdır arkadaşlar. Bakın arkadaşlar yine şuraya bakın. Peygamber sahabenin birine elbise hediye ediyor. Geliyor bakıyor Peygamber aleyhissalatü yüzden üstünde o elbise yok. Neden giymedin diyor sana hediye ettiğim elbiseyi? eşime dedim diyor Peygamber diyor eşine emret ki altına bir şey giysin Çünkü ben korkuyorum ki o elbise onun vücudundaki kemiklerin şeklini belli edebilir vücudundaki vücudun tüm haklarını demiyor vücudundaki kemiklerin şeklini belli edebilir diyor arkadaşlar ama bu bizim başörtüsü davası yılmayacak başarısı davamız yılmayacağız diyen insan ise arkadaşlar kıya şöyle bir, herhangi bir görüntüde şöyle bir görüntülere bakın Yüz şekillerine bakın, makyajlara bakın, rengarenk örtü, rengarenk pantolon, rengarenk partiselere bakın. Ve bu insanların peygamber sevgilerindeki iddialarını ve ensar kadınlarının peygamber sevgilerindeki iddialarına bakın. Öyle değil mi? Ve, ve bunların bağrışmalarına, erkeklerin içinde saatlerce bağrışmalarına bakın. Ve aynı zamanda arkadaşlar Allah Subhanahu ve Taala'nın o annelerinize فَيْنُ فَيِذَا سَعِلْتُهُ şeyen onlara bir şey sorduğunuz zaman perdenin arkasından sorun diyor Allah nikahları haram olmasına rağmen kimse onlarla evlenemeyeceğine dair müminlerin annelerinin olmasına rağmen ve erkeklerin sahabe gibi Allah'ın kalplerini temize çıkaran insanlar olmasına rağmen Allah diyor olsun yine de bu sizin kalbiniz ve onların kalbi için daha temizdir onlarla yüz yüze konuşmayın onlarla perdenin arkasında konuşun diye ayet-i kerimede emrediyor bir Ensar'ın, kadınlarının, sahabenin fiillerinin, Allah'ın ayetlerini bu konuda düşünün arkadaşlar. Bir de bugün erkeklerin içinde bas bas bağırıp da peygamberi sevdiğinden başörtüsünün peşinde koşup da başörtüsü davamız yılmayacağız diyen insanlara haline ne yapın arkadaşlar? Yılmayacağız diyen insanlara halini siz düşünün. Peygamber aleyhissalatu vesselam Bukhari'deki hadisten müziği haram kılmıştır. Peygamber müziği haram kılmıştır. لَا يَكُولَنَّ مِنْ اُمَّةِ اَقْوَامُمْ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَةِ وَالْحَر۪يرَةِ وَالْخَمْرَةِ وَالْمَعْزِفِ Benim ümmetimden bir grup olacaktır. Onlar zinayı, içkiyi ve müzik aletlerini helal kılacaklardır. O zaman buradan neyi anlıyoruz? Aslında bunlar haramdır. Fakat öyle bir kavim gelecek ki bunu helal kılacaklardır. Evet arkadaşlar. Peygamberi sevip Peygamberin mevlüzünü kutladığını iddia eden adama bakın peygamberin haram kıldığı bir şeyle peygamber aleyhissalatü vesselamın doğum gününü kutluyor peygamberin haram kıldığı ümmetinden bazıları gelip helal kılacaktır dediği şeyle müzikle peygamber aleyhissalatü vesselamın neyine arkadaşlar peygamber aleyhissalatü vesselamın doğum gününü kutluyor veya kendince Allah'ın hiçbir delil indirmediği onun da babalarının isimlendirdiği regaib kandiliydi miraç kandili diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu günlerini ne yapıyor arkadaşlar? Kutluyor. Oysa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam pazartesi günleri oruç tutardı. Sorulduğu zaman çünkü ben bugün de doğdum diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü ben bugün de doğdum diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Oysa adama bakın belki hayatında bir gün oruç tutmamıştır pazartesi günü. Bir gün Peygamber'e uymamıştır pazartesi orucunda fakat bu adam nedir arkadaşlar? Peygamberi seviyor. Ve peygamberi olan sevgisini de peygamberin haram kıldığı bir şeyle gösteriyor. Oysa Allah sevginin kanununu böyle kabul etmiyordu. Öyle değil mi arkadaşlar? Ne diyordu Allah subhanehu ve Taala? Seven insan mutalaat eder. Eğer Allah'ı seviyorsanız peygambere tabi olun ki Allah da ne yapsın? Sevsin. Ve son olarak bir örnek daha edeceğim arkadaşlar. Peygamberimize hakaret edildi. Ve ediliyor. Ve edilmiştir de. İnsanlar toplandılar. Dünyanın dört bir yanında mitingler oldu arkadaşlar. Vallahi... Özellikle mitiklere baktım arkadaşlar. Özellikle insanların şekline baktım. Mithiye gelip canımız sana feda ya Resulallah. Sana uzanan eller kırılsın diye bas bas bağıran insanların şekillerine baktım. %99 sakalsız %99 sakalsız %95'in örtüsü İslami örtüye muhalif her tarafları vücudunun tüm hatları belli olan yüzlerinde bir kilo makyajla ayaklarında pantolonla pantolonla Peygamber Aleyhisselatu vesselama sana uzanan eller kırılsın. Sana uzanan diller kopsun diyen insanlar bu şekilde kendi fiilleriyle kendi sözlerini yalanlıyorlardı arkadaşlar. Kendi fiilleriyle kendi sözlerini yalanlıyorlardı. Öyle değil mi? İşte bunlar peygamberi sevdiğini iddia eden insanlar. Her noktada peygambere muhalefet ederekten peygamberi ne yapan insanlar arkadaşlar? Peygamberi sevdiğini iddia eden insanlar. Vallahi daha vermek istediğim birçok örnek var. Ve sahabeden anlatmak istediğim ne var arkadaşlar? Birçok örnek var arkadaşlar. Yalnız dediğimiz gibi sadece konu anlaşılsın diye ve bizim için bir ölçü olsun diye. Sahabe nasıl seviyordu peygamberi? Onlar ne yapmışlardı ki? Allah onların sevgisini kabul etmişti. Ve bugün peygambere olan sevgi iddialarına bakalım ve hep beraber karşılaştıralım diye. Bu şekil örnekler verdim arkadaşlar. Artık ben başta olmak üzere Rabbimden en büyük temennim önce beni ve sizi ve tüm ümmet, İslam ümmetini yanlış kavramlardan kurtarsın ve bizi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı gerçekten diliyle seviyorum deyip de fiiliyle bunu doğrulayan insanlardan eylesin. Vermiş olduğum örneklerde olduğu gibi ağzıyla söyleyip de ile yalanlayan insanlardan eylemesin. Hepimiz kendimize, çevremize, nefsimize bakalım ve gerçekten sevgi noktasında acaba biz doğrulardan mıyız, değil miyiz diye bakalım. Ve ben şunu söyleyeyim arkadaşlar, sahabe peygambere tabi olup onu sevdiklerinden dolayı izzet içerisinde yaşayıp, izzet içerisinde bir medeniyet kurdular. Fakat biz İslam ümmeti bugün Allah'ın Kur'an'da en delil dediği insan Yahudilerin altında inim inim inliyoruz. Bunun sebeplerinden biri de nedir arkadaşlar? Bidat dersinde anlatacağımız gibi Peygamber'e yapmış olduğumuz muhalefetler. Bilerek veya bilmeyerek Peygamber'e yapmış olduğumuz muhalefetlerdir. O zaman arkadaşlar gerçekten Peygamber'e sevgimize sadık olduğumuzu sadık olmak istiyorsak Peygamber Vesselam'ı tanıyalım. Onun sünnetini öğrenelim. Onun sünnetini tanıyan ilim ehlinde soralım. Konulara da davranışlar hakkında ibadetler hakkında Peygamber'imizin davranışlarını bilelim ki bu sevgimizde doğrulardan alalım, yalancılardan olmayalım. Allah hepimizi bu konuda İslam ümmetini Müslüman olup iman etmiş, gerçek manada iman etmiş insanları, peygamberin sünnetini yaşamaya muvaffak kılsın. Ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil